We dance, we dance, we dance, we dance, dance, we ...modern sabahlar... Sabah sabah bu şarkı gözleriniz açmadıysa... ...başka hiçbir şarkının faydası olmaz sevgili dinleyiciler... ...belki bizim konuşmamız biraz faydalı olur... ...buyursunlar Fahir Bey'e... Günaydın efendim iyi günler efendim... ...bu şarkı fayda etmediyse bence güne başlamadan bitirin derim ben... Hakikaten ya bu bugünü pas geçebilirler... ...pas geçebilirsiniz... ...öyle hani nasıl böyle bay geçiliyor... ...bazı şeylerde... Turnovalarda ...pas geçtiğini kime duyuracaksın o belli değil... ...yani sadece... ...çalışıyorsan müdürüne... Ben bugünü pas geçiyorum efendim. demen yeterliyim yani. Daha çünkü hayatın her alanında pas geçiyorsun. Mülki amirlere mi mülki. şey yapmak? İdari, mülki ve tabii ki yakın çevre ve A zirai A amirlere Hı. bugünü pas geçtiğinizi bir dilekçe ve bir resimlikalı fotoğrafla beraber orada vereceksiniz. Hiç Ama senden hemen, hemen bürokrasi şey yapıyorsun eceğim. Ondan sonra kafasına evet. göre herkes pas geçer. Ortalık karışık Ortalık karıştı. Günaydın dışarıda chicken gibi gözüken aslında mükemmel e, yani bir mükemmel hava. Mükemmel bir hava var. Kimse anlamayana anlamayana şimdi size belki çok hoş gözükmüyor olabilir. Ama o tamamen sizden ötürü, sizden kaynaklı halbisi bakan göze göre değişen çok hoş bir hava var dışarıda. E, şimdi şöyle bir gazeteleri inceleyelim. E, bugün tabii yeni acı haberlerle başladık. E, Demirleydi aramızdan ayrıldı. Ayrıldı evet. Dün ayrıldı Demirleydi e... İngiliz e... punkına yaptığı katkılarla anılıyor. Sa saç modelinden ötürü mü diyorsunuz? Ona tepkiden çıkan müzikleri biz bugün hala Neşve ile dinliyoruz, dinliyoruz. Dinliyoruz. E dinliyoruz. Evet yani İngiltere'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Margaret Thatcher dün sabah e, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. E, yenilgi mi? O kelimenin anlamını bilmiyorum sözüyle hatırlanan Demirleydi. Son zamanlarda şeydi ama çok ciddi bir bundan mı şey Alzheimer. Alzheimer O dönemin lafı mı? Ya o dönemin neyin ilgi değil bu. Mi? o hani <gülüyor> çünkü çok normal pek çok kelimenin anlamını. Bunu hatırlamıyorum ya. Uzaktan kumanda mı? O da neysi? O da neyin nesi? E, bu haberle başlamış olduk. Onu da bir kez daha sonuçta bizim tarihe de tanıklık etmiş bir insan. Tabii. Tarihi yazan insanlardan bir tanesi Hattizade'nin. Demir Leydi'nin ölüme verildikten sonra herkes kriz yaşamış. <gülüyor> Şöyle bir göz... Ya evet ne ben... oluyor ya demiş. <gülüyor> kraliçe de şey demiş Allah sıralı ölüm versin demiş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz ya? <gülüyor> ya vallahi billahi ya. Bir şeyleri var onların işte hemen eski görüntüler ortaya çıktı. Yani eski görüntüler sanki saklanıyordu da bir anda ortaya döküldü değil. İşte o döneme ait Demir Lady'yle işte Margaret Thatcher'la kraliçenin beraber şey yaptıkları. Valla yani o dönemde ikisi de ikisi de maşallah. Mücadele halimleri. Galiba zaten böyle bir şeyleri var. Böyle bir yaştaş durumları var. Kraliçe e, yani kaç? Aynı, biri 80, dönem, biri 86, bir şey, işte üç yaşa beş yukarı. Acaba bozuluyor muydu zamanında bilmiyorum. Çünkü bir başbakan, biri kraliçe. Yani. şey diyormuş zaten kadın. İstersen de kraliçe olaman diyormuş. Yani işte. Kraliçe'nin sesini bilmiyoruz biz galiba, değil mi? Vallahi ben de duymadım. Bir burnunu karıştırdığı fotoğraflarını biliyorum. Böyle bir yani yaşlanınca bazılarının sesi iyice şey olur ya böyle e, minikleşir. Merhaba falan filan incediği doğru do Eğer yıllarını tamam. elinde sigara ile geçirdiyse yiyecek kaldı bahtı açık falan diye mi konuşuyor İn çok kreçe önemli. sigara içiyor muydu Vallahi şeyi biliyoruz Victoria'nın içliğini biliyoruz Kreçe Victoria Evet Victoria bir döneminden dönemden... biliyoruz bakın Amerika'dan tütün getirdim diyorlardı içiyorlardı bayağı da güzel kafam çok güzel falan diyordu kafam yanıyor diyordu filmi ben de ama kraliçeyi sanki içiyormuş gibi biliyorum Oktay'a sormamız lazım En yakın zamanda o gitti İngiltere. Ye. Programın başından beri bana ne zaman soracaksınız diye burada <gülüyor> bekliyorum abi Adam vallahi gıkını çıkarmadık Herkesin uzman olduğu bir konu var şimdi Sen ne diyecektin Thatcher konusunda hiç Senin bildiğin konu Kraliçeyi sigara içiyor mu içmiyor mu o konuda sana döndük şimdi. Işte. Olur mu ya Thatcher'ın Lafları diye benim kitabım var Bilmiyor musun sen onu Thatcher'ın Lafları yani Başka bir kitap da bu kitabın boş kalan sayfalarını, Onu <gülüyor> sayfanın boş kısımlarını, e, Teçir'in laflarını yazdığım bir şey var. Bu şey gibi mi? Demin söylediğim benim. Ne? Yenilgi mi? O kelimenin anlamını bilmiyorum. O biraz tevatür fahir. Yani öyle bir... Söylediği bir söylemediği nerede söylemiş? Onu pek çok kez söylemiş de o kadar kritik bir Onu bir galiba halı değil. saha maçında karşı takıma laf sokarken yani 3-0 yenikmişler de ondan sonra galiba... E, 5 üç müne falan almışlar, Galiba öyle bir şeyden sonra söylemiş. Mesela benim bildiğim mesela kraliçenin lafları var meşhur. Ne mesela? Prenses olmak için bir prense ihtiyacım yok, ben kralın kızıyım. Bak mesela. E sen Hatta de? Onu... o lafı o çıkardı diye biliyorum ben. Sen de onu bir şey yazsana bir sevdiğin bir kitabın boş sayfa sayfonun boş kısımları. Valla olabilir. Çok güzel oluyor ya. Neymiş teçir lafları? Teçir lafları diye bir şey. Onu benim biraz. E, Çalışmalısın. Mesela şey var. Benim hatırladım. u turn if you want to. Mesela. O mesela çok büyük espridir İngiltere'de. u turn mü? Hı hı. U dönüşü anlamında mı? Hı hı. Bu işte ne zaman e, geri döneceksiniz bu saçma sapan politikalarınız var. Dönecek dönecek yakında dönecek falan diye bir dedikodu çıktığınız zaman. Hmm. E, bu işsiz sendikalarla ilgili kararların işte ekonomi politik, hmm. neoliberal politikalarla ilgili falan filan öyle bir lafı var. Ve bu çok büyük espri oldu. O çok büyük o alkış hemen. almış. Şey Biri üstüne falan. yıllar geçmesine rağmen hala anlamın Bu da ana dilimin İngilizce <gülüyor> olmamasından kaynaklı. Yoksa Türkçe olsaydı bayağı şu anda yıkılıyor olurduk yani. Sen onu bırak. Kraliçenin sesini duydun mu sen hiç? Kraliçenin sesini Böyle... Türkiye'ye geldiği zaman duyduk ya Bursa'ya gitmişlerdi ya beraber Hı, çok O duyduğumuz bir... ses İskender yelken evet. çıkardı. <gülüyor> bir daha dünyaya gel. yine İskender'ler Öyle bir şey var. Böyle Öyle şey yaşlı kadın sesin mi yoksa Otur sigaralı ya yaşlı kadın sesi mi? Ee, yok ya sigaralı yaşlı kadın sesi değil. Normal değil. Bir o, yaşlı bir hanımefendi sesi. Tamam. Ama sigara içiyor bildiğim kadarıyla. İçiyor değil mi? Evet, tabii tabii. İçiyor içiyor. Ben şeyden biliyorum. Tütün sarıyormuş hatta ve torunlardan sürekli duty free'den şey istiyormuş o bu. Şey var ya sarılar Makine. Ondan makine değil ya. Ha, şey normal istiyor. Tütün. Ha, makinesi zaten o kaç yılın tecrübesi canım, tek avucunu alıyormuş tütünü tek kağıdı koyuyormuş üstüne Eş. şöyle yapıyormuş avucunu kapatıp açıyormuş Vallahi ba baban da bize de sar diye geliyormuş çocuklar ayaklarını bir <gülüyor> yere vurarak o kadar hızlı sarıyormuş ki herkesin babaannesi olmaz sarar Herkesin yaprak sarar o o, kraliç. e, Kraliçe e, ekip kraliç yaprak abi. sardırmıyorlar ki Girse Demiyorum. mutfağa kadıncağız neler neler ki? Mutfağa girse oranın da kraliçesi olur Buradan kraliçemize bir kez daha saygılarımızı 11 11.5 sene Baya zengin olduğunu tekrar hatırlatalım 11.5 sene tahta kalmış biliyorsunuz Margaret Thatcher Tabi 88 90 Ne kadar güzel ama 88-90'da. 79-90 79-90. Bütün Aynen. işlerini halletmiştir o zaman. tabii canım zaten giderken <gülüyor> ayrılırken şeydir. Bütün işlerimi hallettim yoluna koydum. Ee, Downing Street 10 numarada biliyorsunuz bunlar başbakanlıkları döneminde o oturuyorlar. O de ya. adam eden o. Bunu güne kadar hep İngiliz başbakanları erkekti. Leş Tabi. Kadın eli değdi. Demirliydi o yüzden. Çünkü bütün panjurlara demir yaptı. <gülüyor> Tek kat diyor. Tabi tabi. Bütün içeriği ferforjeyle şey yaptı ya. Panjur değil ya. O elektrik prizleri var ya. Hı -hı. O elektrik prizleri tesisat hep toprak hattı teçhizatında geldi ve camları demir yaptırdı esas o yani ondan sonra İngiliz başbakanları güvenle oturmaya başladılar orada yoksa vallahi yani akşam yattıklarında gitti. uyku uyamıyorlardı evet evet şey demiş en son çıkarken e, insanın demiş daha iyi yapacak bir şey yoksa eve gider demiş ben de eve gidiyorum demiş dışarıda daha e, şey bir şeyim yoksa şimdi cam eski bir, ya şeyim, yok, bir, bir şeyim yoksa <gülüyor> Evime gidiyorum Evime demiş. Gidiyorum demiş. O Tam zaman benim ben felsefem. Niye İzmir'le misiniz siz demişler öyle yomlu momlu. Gidiyorum ya demiş ne alakası var demiş. Eve gidiyorum biraz simit yiyom <gülüyor> gevrek yiyorum demiş. Gevrek mi demişler? Ay simit demiş. demiş. <gülüyor> Valla onun da öyle tevatürleri vardı. İzmir'den göçmüş bir İngiltere'ye göçmüş bir ailenin kızı diye Böyle evet. söyleniyordu. Ama tabi bilemiyoruz. Hep bunlar olaylar olaylar. Neyse yani artık hani ölenin de arkasından bu kadar, bu kadar konuşulmaz. Valla İngiltere bu kadar konuşmadı biz konuştuk. Ee, güzel gelişmeler, ülkemizde güzel şeyler de olmuyor mu? Oluyor, oluyor tabii ki oluyor. Bilkent Üniversitesi biliyorsunuz Ankara'mızın yine güzide üniversitelerinden bir tanesi. Komşumuz burada. Komşumuz. Komşumuz oluyor. <gülüyor> Komşu soruyor. Bilgisayar mühendisliği bölümü. Bizim rektör beyin öyle açıklaması var biliyorsunuz. <gülüyor> Komşu soruyor. Işte. Şaka şaka. Tabii ki yok. Yok yok öyle yok. Tabii ama Tabii yok. Şaka yapıyorum Şaka yapıyoruz. Akademik komşuluk başkadır. Başka tabii. Cep telefonuyla kahve falı bakabilen yeni bir program geliştirdiler. Programa cebe indiriyorsun. Tamam. Ee, ondan sonra. fincanı fotoğrafını Fincan çekiyorsun. Fotoğrafını beraber çektirdiğin fotoğrafını koyuyorsun. Ve telvenin fotoğrafını çektikten bir süre sonra bilgisayar fal yorumunu şakırtladı. Ee, Blackboard. Blackboard şeklinde yapıyor. Ya evet o mantıklı. Yani sistem olarak o mantıklı. Yani tabi C++ <gülüyor> <gülüyor> Bildiklerinizin <Ay>, Şurama <gülüyor> bir ağrı girdi ondan fay Şeyi yapıyor muymuş program ne? Yani çok açık burç yorumu okur gibi Şöyle şöyle şöyle diye mi okuyorsun Falanlı falanlı Yoksa it, isminle M olan biri var mı Diye arada sorular çıkıyor ha, doğru ya. Var o... dediğinde ona dikkat et Falan gibi bir şeyler çıkıyor mu? M diyorsun hayır, hayır yok deyince N de olabilir Falan gibi. Türkçe mi bir de bakıyor? Türkçe bakıyor. Bilgiler. Türkçe bakıyor. Türkçe bakıyor. Falan. Ama ilk başta galiba şey var. Tercih şeyi var. Türkçe, İngilizce. Yani mesela M çıkınca M'den ne bileyim İngilizce isimlere mi bakıyor yoksa Türkçe Margaret isimlere Margaret gibi. Mesela, mesela, mesela. <gülüyor> sen konuyu yine oraya getirmek <gülüyor> istemiyorum <olmasın> ama. <gülüyor> yani mesela Margaret mi çıkıyor? Yani. Mes mesela yani e, ben bunu bir indireyim. Bu galiba ücretli. Ücretli. Neyse parası onu sen fatura et. Onu fatura edeyim. Radyoya. RG olarak. RG olarak. Sonuçta bakalım. ben yani bir haber veriyorsak arkasında da şey yapmamız lazım. Araştırmamız lazım sadece. Ama ben güveniyorum yani. Bence güzeldir o. Yani belli saatlerden sonra bakmıyormuş. Ya bizim... Saat, mesela akşam ondan sonra baktırmak istediğinde ekranda şöyle bir şey. Piri gelir yapışır diyerek. Çıkmıyorum. Yanım sönüyor. Yanım sönüyor, bakmıyor. Bizim dükkânda fal bakan e, insanlar oluyor ya. Hı -hı. Çok özeniyorum ben onların masasına gidip. Ben, ben de bir kahve içsem şey yapsam diye. Ya. Bir tanesini çok Gidemiyor hararetli fal ya. bakarken, dinlerken yakalandım. Sonra ben mahcup olarak uzaklaştım. Anlatan orada. kişi mi yakaladı? Anlatan kişi yakaladı. Ama bir coşkuyla bir şeyler oluyordu <gülüyor> diyerek kalktım. Kattım dediğin masaya mı oturmuştun? Geçenler yok canım yan masaya yan oturmuştum masada, ama yani. yan masada kim vardı hiç hatırlamıyorum. Ben sadece falı dinlemek için oturmuştum onu. Geçenlerde dedin? Geçenlerde de bir grup palcı yok mu diye bağırdı bir gidesim geldi de ben çok güzel bakarım diye. Ondan sonra masadaki sayıya baktım 5 kişi bak bak bitmez falan diyerek. Ya ben bakmak değil de şey, hakikaten pardon. mesela iki gün önce mı istiyorsun? iki gün önce üç tane hanefendi, hazah hanefendi oturuyordu böyle birbirlerinin falı bir de üçüncü kişi de böyle yanlarında dinliyor yani bir anlatıcı bir kahve Hı -hı. içen üçüncüsü de ne denir ona yancı yancı, yancı, yancı mı denir yancı onda maalesef. da yancı fal yancısı onda da mı yancı kadının denir? yancısı <gülüyor> yancılık kadına da hiç yakışmıyor ama maalesef 3. <gülüyor> kişiye yancı denir o, madem diyecektim o üçüncü hanfende oturuyor orada o dördüncü sandalyeye de ben oturayım diyecektim ama şey, sonra böyle döndere döndere baktılar ya. Hadi döndere ya, döndere fal. En güzel fal. Vallahi. O zaman biz bir fallanmışız. Zamanımız gelmiş gibi geliyor. Bilmiyorum çocuklar doğru, gider doğru. miyiz? Ne dersiniz? E, şu şey indirelim. indirelim. Uygulamayı indirelim. Bir, bir ya, indirelim. Bir indirelim. Bir indirelim. Memnun kalırsak hiç. Gayet güzel. Çünkü bugün falda bir para yani. Bir şeye mu peki? Ne? Çıkan falı Facebook'ta falan paylaşabiliyorsun. paylaşabiliyorsun. tabii O zaman doğru. güzel çünkü. Çünkü fal paylaşınca güzel. Doğru. Ee, Fincanı şöyle... da yıkasak uygulama en güzel olacak. Ee, şöyle bir bakalım. nişantaşına zombiler bastı. Dünyanın birçok yerinde de dün gerçekleştirilen zombi yürüyüşü. Dün İstanbul Nişantaşı'nda da gerçekleşti. Dün bizim dükkanda da vardı zombi yürüyüşü. Hadi ya. Ama adamın ondan haberi olmayabilir. <gülüyor> yürüyen adam mı zombi <gülüyor> yürüyüşü? Yap, yürüyen adam ona bir gün değil her gün mü zombi O günü? da her gün, değil, her gün zombi günü. Değil, Hadi ya. Öyle geldi. Sadece Uyaramadın bir gün değil mı? her günü zombi olarak kutlayalım hmm. dedi. Efendim bakalım ne kadar aşıksan o kadar şişmansın. Amerika'da yapılan araştırma evliliklerinde mutlu olan çiftlerin daha fazla kilo aldığını ortaya koydu. Uzmanlara göre mutlu çiftler başka birini bulmaya daha az motive oldukları için kendilerine neye veriyorlar? Yımağa. veriyorlar. Nasılsa biz burada birbirimizi bulduk. Ne kadar da mutluyuz diyerek aşklarını kilolarla perçinliyorlar. Güzel Amerikalıların aldıkları kiloları duble Mutl bakatı. Mutluluğa çevirmenin sırrı çok güzel mutluluklar mutlu çiftlere daha da mutluluklar diyoruz ben hmm. cheaters programını hatırlıyorum eskiden vardı hmm. bu aldatanların peşine böyle kameralarla dedektif takıyor <gülüyor> <Evet. gülüyor> Vallahi hep çişmanlar aldatıyor <gülüyor> demek ki adam yemeği de evet. başkasıyla yemenin derdinde <gülüyor> adam da vallahi kadınlar da öyleydi pidelleri duble söylüyorlar tamam çok güzel ama başkasının dublesini de yemek istiyor adam çünkü karısıyla mesela hep duble duble yiyorlar tamam çok güzel ama hep karısı mesela kıyma kaşar diyor Yarın bir gün bir mantar evet. kaşar yiyen birini gördüğü zaman... Adam kayıyor otomatikman yani pideyi... Pideye kayıyor. Pideye kayıyor yani. Gönlü kayıyor Gönlü anlamında Gönlü kayıyor kullanıldı. 5-6 kere düzelttik herhalde. <gülüyor> yani Düzelt herhalde, herhalde, herhalde düzelmem. Yani. Bunda da düzelmediyse artık yani. <gülüyor> Zaten bundan da kötü şey çıkaranı ben kötü niyet ararım yani. <gülüyor> İstiyorum yani, Hayır. Modern sabahlar Hayır. Yuh. Bence fon da güzel ama isterseniz konuşalım buyurun. Ya hakikaten güzel akıyordu fon akıyordu yani. Hmm, çocuklar özellikle çocuk genç dinleyicilerimiz şu anda derslerine girmediyseler ki niye girmeyecekler yani. Hepsi, bugün... hepsi okulda mı yani? Hepsi okulda da olabilir ee, bir kısmı da olabilir. Ee, ben size... okul yıllarımın en güzel anılarından bir tanesi saat kaçta gidersem gideyim şu fakültenin önünde bir çayımı alıp yazıhaneye gelmiş gibi oturup <gülüyor> bir sigara mı yani ders mi var şey mi var. Oh, sigara içmeyeceydim ya işte ne derler okuyordum. Evet, evet. Sonra Ege'cim biraz daha anlat. Onu hatırlıyorum sadece. Çok güzel başlıyordu günüm yavaş yavaş. Sonra birileri dersten çıkıyordu falan. Niye gelmedi? işte Evraklara bakıyordu falan diye. Sonra dersin diğer yarısına Ders notlarına abi. da evrak diyen gerçekten... Ee... Neden o kadar sürede mezun olduğu da ortaya çıkmış oldu. <gülüyor> Ders ya. notlarına Arkadaşlar. evrak sınıfları da yazıhane diyorduk biz. O yüzden biraz işlerimiz hem yolundaydı hem de okul uzadı. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Yani konuyu dağıtmak gibi olmasın ama... E, stüdyosuna kedi girmiş galiba. <gülüyor> ya, evet de ben de zaten... Bu şeyin yüzüne baka baka nasıl yani? Hani a stüdyosu iki kişilikti abi. İki kişilikti de abi işte bu e, davetsiz misafir de denmez. Bu veya bir şey yani biz misafir burada herhalde. Misafir ev sahibi. Ev sahibi herhalde biz burada fazlayız ya. Ne yapıyorsunuz diye bakıyorsunuz. Bari bir iki sesini çıkar da sanki haybeye konuşuyormuş gibi olmasın. Hişt. Buraya bak, da... sessiz Neyse, biz de görüyoruz sevdiğinizler <gülüyor> Hepimiz görüyoruz o yüzden <gülüyor> Uyuyacak herhalde hiç dokunma bari. Hiç dokunmuyorum valla Ben de bir fotoğrafını çekeyim de face'e koyayım Yok yok instagram'a koyayım Yok yok twitter'dan paylaşayım Ay Ya bir yerden şaşırma. paylaş yani Ege'ye Ege bari poz ver Bak bak <gülüyor> Buyurun efendim. Ee, şimdi özellikle çocukların çok sevdiği ağız eğlencesi, sakız. Ee, çocuklar ne yaparlar bunu? Niye bir sadece süre... çocuklar seviyormuş gibi şey yapıyorlar ya? Hayır canım. Herkes seviyor canım. Herkesi... Özellikle sigarayı bırakmaya çalışan adamlar daha da böyle bir iştahla sarılıyorlar. Daha da çok iştahla kadar. sarılıyorlar ee, ama tabii ne yapıyorlar? Şimdi onun şekeri gider, şekerli çiğneyenler için bir süre sonra ağzında sası bir hal. Yavansı. Yani yavansı bir hal olur. O zaman ne yaparsın? Bu... Bu Çıkar. neredeyse ölü kardeş eti çiğnemeye benziyor diye atarsın yenisini alırsın. Yenisini alırsın ama bazı... Çünkü bir noktadan sonra yani şekersiz sakız gıybetle aynı şey. Aynı şey. Ama bazıları ne yapıyor? Ee, bunu atmıyor. Ee, Biriktiriyor. Biriktirmiyor ya yutuyorlar yutmak suretiyle. Ki ben, ben de yutuyorum bazen. Ha, ben de yutuyorum. İşte maalesef e, işte en büyük tehlikelerden ben, bir tanesi de bu. Bana sormayacak var. mısınız yutuyor musunuz? Ha, pardon mi? ya sen de vardın. Yani <gülüyor> şey hep ikiniz de sırayla söylüyorsunuz abi sonra geçiliyor. Niye bana sorulmuyor? Ya yani yeterince abi. konuştuk diye öyle şey yap. Tamam <gülüyor> de... bir kamuoyu yoklaması yapalım. Yani ben bugüne kadar attığım sakız yok öyle söyleyeyim size. Ben de hepsini yuttum. Sonra ne oluyormuş? Abi bana sormayacak <gülüyor> mısınız? Youtube. <gülüyor> <gülüyor> sakız yok mu bugüne kadar falan diye. E, Oktay sözüm sana. E, have you ever e, sorusunu cevaplar mısınız lütfen? Teşekkürler. E, ben, benim de bazen yuttuğum sakız oluyor. Teşekkürler. Bakınız kamuoyu araştırmalarında neredeyse toplumun tamamına yakını en az bir kez hayatında sakız yutmuş. Te Yutulan sakızlar maalesef 10 sene kadar vücutta kalıyorlar. Olur mu canım o kadar? Ya öyle olsa benim bağırsak sistemim çok affedersin de. Yani 7 ile... 17 yaş arasında çiğnediklerimden yemin ediyorum. 3. köprüde de tamam. <gülüyor> yani deme noktasına getirdiler ama galiba bağırsaklarımız uzun yeterince ki bu tamam da tıkanma yani. yapar ya. Tıkama mı yapıyor? Ne yapıyor? 10 yıl kadar kalıyormuş yani. Bu da e, rahatsızlıklara neden olur. Teklikten affederseniz türlü türlü. Niye canım yumuşacık şey peklik yapar mı? Ya bir tane Dışarıda kurur mesela de içeride hep ıslak kalır. Belki bağırsaklar da çiğniyordur onu. Dışarısı Ege, içerisi mi? falan bunlar bunlar çirkin kavramlar Ege. yani. Evet. Hayır mesela şimdi ağzımda çıkarsam şu mikserin kenarına koysam o kurur, sertlik olur. Belki de <gülüyor> Ne Ama kadar güzel açıkladı. Vücut sıcaklığı onu hep yamış yamış tutar iyi biliyorum ben. <gülüyor> Öyle biliyoruz ama işte bunlar da yanlış bildiğimiz gerçekler. Lütfen onu şey yapın ya böyle bir jelatin bir şey kabını atmayın bir şey yapın ona sararak atın. Kült tabloların içine direkt olarak koymayın. Bırakmayın doğru. Onlar da çünkü yapışıyor, e, şeye zarar veriyor. Neye zarar veriyor? Doğaya zarar veriyor. Vallahi o kadar adam var. Herkes çiğneyip atsa vallahi basacak yer bulamaz. Ya neredeydi bir, bilmem kaç şey cezası vardı ya. Malezya'da mı? Nerede? Oralarda, buralarda. Bir yerde o, ondan sonuç alındı mı bilmiyorum yani. Aa i̇şte orada. Her taraf sakız. İlla yönetenlerden Uşlar, birinin canını sıkacak bir şey olmuştur. Ayak, yeni ayakkabısıyla basmıştır. Veya karşısında bir cakka cakka çiğnemiştir. O da sinir bozar. Sinir bozar. Bir de çıtlatarak çiğnemek var ki o daha da beter yani. Ben çıtlatarak çiğnemenin belli bir yaşın üstünde serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Kırk mu? mı? Yani otuzlarında insanlar artık 30'luğundan sonra bir insanı çıtlatarak çiğnemesi lazım. Yer olarak peki? Küçükken de bir büyük yer balon mi? yapması. Yer Salon olarak bizim bir şey var mı? Salon. Mesela sinemada şöyle bir 35 yaşında bir adamın tam arkasında çıtlatarak sakız çiğnediğini. Çıtır çıtır. Tabii. Tabii ki. Serbest mi olması lazım? Tabii ki abi O zaman bunu bildiğimiz herkesin bildiği iyi oldu. Ya yani yani sinema daha... dediğin şey evin değil ki senin. Evinde istediğin gibi sessiz sessiz evet. Sinema herkese açık bir yer. Orada i̇şte insanlarla bir arada onu olmamın keyfi. İşte onu çıtlatarak sakız çiğneyen adama söylemen lazım. Önünde sakız çiğneyen adama değil de herhalde. Yani... Ne kadar güzel çıtlatıyorsun diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin. O, ama o bir çok önemli bir teknik. Zaten 30 yaşından altındaki adam onu... Bana da öğretir misiniz? Ay, yapamaz. O zaman içinde öğrenilecek bir şey. Yani tecrübe edilmesi lazım. Uzun emek sarf edilmesi lazım. Bir de sinemada... Artık ayakkabıların çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey sorabilir mi bir daha? Eski salonlar gibi değil. Bütün sinemalarda yerde halılar var. Artık. Şimdi bir şey soracağım. Eskiden otobüslerde ayakkabı çıkarmak şeydi ya böyle bir yavanlık bir, bir, bir şey. <gülüyor> evet. Uçaklarda bu böyle değil mi? Teşekkürler. Çünkü uçaklarda sanki herkes gayet doğalmış gibi hop diye fora edip ayaklarını çıkartıyorlar. Ve rahat rahat oturuyorlar ya Hatta uçaklarda... galoş, bile, galoş bile veriyorlar Şimdi otobüste nasıldı otobüste muavin gelip uyarıyordu ya Evet ayakkabılarınızı girer misiniz He. diye Uçakta galiba görmüyor şey görevlileri Galoş uçuş. veriyorlar Oktay Galoş mu veriyorlar. veriyorlar Ayakkabınızı şuna koyar mısınız diye Hayır ayaklarınızı yere basmak istemeyenler için galoş bile var Aslında ayakları yere basmak değil de gene biraz kokuyu tutar Bence de ondan. Kaloş mu? En azından muhatap ondan. Bir de, O çıkardan... ayağa göre tutar. Gelsin benim ayaktakileri tutsun da göreyim. Ben de öyle tehdit ediyorum. Sonra stretch folyo veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kasıklara kadar <sarıyorum. gülüyor> Bu Hani bu çantaları sardıkları var ya havaalanında. Ha, hmm. Girmeden sardık. önce onunla güzel güzel sardırıyorum ben. Çok rahat ediyorum. Onun için insan girse ne olur? Neyin içine ya? O bagajı sardıkları yere. Bu hemen şimdi mi geldi aklına yoksa daha önce gelmiş mi? <gülüyor> Çünkü yani şu anda <gülüyor> ayakkabı konusunu konuşurken Nasıl bu soruyu sordun diye ben hayretler. Şimdi şeyden. geldi. O zaman cevap verelim. Öl, öler mi insan? <gülüyor> öler mi şöyle bakayım. Kabine mi atıyorlar yoksa şey mi? Hayır, arkadaşınla gideceksin. 20 kilo hakkı Ondan olarak seni şey mi veriyorlar? Gireceksin onun. Tamam. Suaracaksın. Arkadaşın yan koltuğa koyacak gene Kendi biletinle şey yapacağız. Sebep diye bir şey sorabilir miyim yani? Sebep. Gençlik. Bir çılgınlık olsun. Bir çılgınlık olsun. Bir espri olsun. Olur ter, olur. Terlersin, ter atarsın. Olur, olur olur. Olur olur. O da olur. olur. O zaman ilk beraber yolculuğumuzda bunu yapalım. O zaman Edinburgh seyahatinin şeyleri belli oldu. Ayrıntıları belli ayrıntıları oldu. Ayrıntıları belli oldu. İki yani. kişi artı folyoya <gülüyor> sarılmış <gülüyor> bir kişi olarak <gülüyor> seyahat edeceğiz. Yalnız seni hazır o kadar folyoya sarmışken şey yapabiliriz ya. 30 kilo mu normal şey, şey hakkımız? İkincisi... Verelim sana. 30-30-30 üçümüzün hakkıyla ben şeyde gidebilirim Senin hakkın olmuyor ama sen yolcu olmuyorsun çünkü hmm. Zaten oradan kar Bagajım bagajı olur mu diye tartışma olur Benim bir de ağzım <gülüyor> kapalı olacak ya folyon içine formalde. Ağzını açarız canım Sadece ağzını açacağız öyle bir şey istemiyor musun sen? <gülüyor> sadece bir ağzını, sadece ağzını açacağız Ağzım açık siyah değil maske Gözlerini açacağız burnunu da açalım mı ne diyorsun? Burnunu açma ya burnunu açma burnu Bir karar tane versin. gözümü açın isterseniz o, o başın döner öyle. Doğru. Derinlik şeyini kaybedersin. Derinliği kaybettik sevgilim. <gülüyor> Tek problem o çünkü. Derinliği de kaybedersen olmaz. Ya şöyle haberler var. Asamın bozuluyor ya. Beckham istedi memeler küçüldü diye böyle haber mi yazılır ya? <gülüyor> kimin <gülüyor> yani... olduğuna bağlı. Yani... <gülüyor> haber yazılır. Kimin memeleri olduğuna bağlı. Kimin olacak? Karısının memeleri. Yani Victoria, o, zaman. o zaman olur herhalde. Victoria Beckham'ın e, memelerini taktırmış. İyi normal bir adam bu Beckham. Bir tanesi küçük olsun. <gülüyor> Yani. yani demek ki aile içinde bu tür şeyler gayet Yo, Victoria, normal. Victoria istiyordur ya Victoria da Victoria. Şey i̇şte yapıyordur. Victoria iki kere yaptırmıştı. En son Beckham şey demiş evet Beckham ya yeter burama kadar geldi demiş. Yok ya demiş o kadar olmadı falan. Vallahi demiş burama kadar. Silikonlu meme demiş bir anneye hiç çakışmıyor demesiyle beraber kız ağlayarak çık evden kapıyı çarptı. On for, for, for etmiş dedi. An <gülüyor> Hemen an foru etmiş memeleri. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıpırası Modern Sabahlar devam ediyor 9.10 geçiyor saatimiz sevgili sana severler Salı sabahındayız Öyle böyle bir salı sabahı değil Yağmurlu Gökyüzü gri Aşağısı soğuk <gülüyor> Ne oldu? Ben bir şey dedim de, Bir şey oğlum, dedim. Dedi? Kendi içinden söyledim. Duyulmaz. O, o sayılmaz. O, sayılmaz. Duyulmadı, o Duyulmadı. O sayılmaz. Femen biliyorsunuz e, Rus, durmuyor. Profesör Hocam. Dün onu seyrettiniz mi? Durmuyor, durmuyor, durmuyor Aa, Femen. inanılmazdı. İnanılmazdı vallahi Femen kızları. Nasıl? Ne yaptılar? İşte Angela Merkel'le e, Putin değil mi? Evet, Putin'in olduğu. Putin'in olduğu şeyi bastılar. <gülüyor> <gülüyor> Neyi bastılar işte? Ticaret fuarını. <gülüyor> bir fuarda bir araya geldiler. Ee, Angela Merkel böyle bir irkilmiş fotoğraflarla falan değil. Şey, Korkmuş. Çok korktu kadın. Putin ise? Putin de şey oldu. Oy, Putin de Neşve. Ay Putin'in nerede yani? Yok yok Neşve. Bir metre yanına kadar geldiler Putin şöyle oldu. Hop dedi. Judo pozisyonu mu aldı? Pozisyonu aldı hemen korumalarını şey yaptı. Onları da ya yani korumaların da falan da veriyor. yok. Korumaların da canına minnet ya. Yani şimdi silahlı e, ne bileyim işte şey düşün suikastçı düşün. Bundan Korma zaten. onun üstüne atlamak için eğitilmiş bir adam. Ama onun yerine karşısında çuplak kalın çıkıyor yani korumadı işimizin böyle güzel tarafları da o var. da işimizin cilveleri ama evlerinde Beş sorun kişisine... oluyordur yani. Ha karısı kızıyordur. Karısı kızıyordur yani. Ya başkanı koruyordum orada ben. He, ha, başkanı mısın? çok güzel koruyor Başkan kendini koruyamıyor mu pardon? Orada etkisiz hale getirmem lazımdı sevgilim. Niye memelerden tutuyorsunuz da kolundan tut falan? Diye. Yalnız zaten ya o femen kızları da öyle hiç şey değil ya bana atılacak gibi değil bir korumayı devirdiler. Hadi canım vallahi tabii, koruma tabii. tutayım diye Allah diye Kurumada yere. nazik adam oradan şimdi ayıp olur falan vallahi, tacize tacize girer diye omuzundan tutmaya çalışmış falan Vallahi adamla beraber 2 metrelik adamı hop yere indiri verdi yani. Korumadan daha tecrübeli olduğu kesin ya temel kızlarının bu tip e, konularda o yüzden de tabii ki korumayı alt edecek. Ama yani. nasıl ne anda çıktılar onu ben anlamış. Bir bilmiyorum. anda falan. Bir anda. <gülüyor> bu, bu sorunun sorulmasını bekliyordum 45 dakikadır. <gülüyor> Bir anda çıktılar. Nereden faiz. çıktılar nasıl çıktılar valla helal olsun. Ama hani yani burada Putin'in fotoğrafları, daha doğrusu fotoğraflarda Putin'in hali hiç öyle korkmuş, korkmuş değil. Mesela Angela Merkel'de o tedirginliği, o şeyi hissediyorsun. Ee, üstelik Almanya'da oluyor bu olay. Eee yani Rus lider Putin şeyde misafir olarak orada. Yani, Hannover'de. <gülüyor> Ama Hano işte orada şey yani Merkel buna rağmen Merkel'ın şey olduğunu düşün. Ev sahibi olarak nasıl utandığını düşün. Sen evine birisini çağırmışsın. Fazla oturuyorsunuz, şey içiyorsunuz. Ben de olsa salona giriyorum. Aynı o durum. Üçümüz buluruz yani Fahir... evde. Ben şu tambam onda ne alacak? Üçümüzsek yani Fahir hiç... Güler sen de ev sahibi olarak mahcup olursun. Ya... Yok. <gülüyor> Oktay'a geldik çay şey içiyorduk. Hoşbeşmiyorduk. Birden <gülüyor> dolsuz adam salona girdi bari. Bu sen. durumda Oktay Angela, Merkel canlandırmasıyla ben de Putin canlandırmasıyla bir şey yapmış olduk. Ev sahibi mahcup olur. Yalnız orada şey vardı işte görüntüler kamera görüntülerinde. Hmm. Bütün korumalar ortaya dökülünce Putin'in böyle aradan bir bakma şeyleri vardı. <gülüyor> evet evet. Şşş, o şöyle. zaten mutlu Putin mutlu. <gülüyor> Göremiyoruz oğlum. Bugün. Oğlum az çekir la. Bakanlar çekilsin başbakan geliyordu. <gülüyor> Putin başkanım. zaten şey yapmış böyle baş parmağıyla e, süper süpersiniz gibi bir işaret yapmış. Kime? Kızlara Kime? mı? Femen kızlarına doğru işte. İki üç, üç kişiler galiba değil mi? Bunlar? İki iki iki kişiler iki, iki kişilerdi. kızlar. Geldiler da... birer üstlerine çıkarıp protestolarını ettiler gittiler. Yani o şeyi fark edemediler onlar. Bir kadının, çıplak kadının bir estetik güzelliği vardır ya. Yani. Evet. O estetik güzellik mesajlarının geride kalmasına neden oluyor. Femen erkekleri diye bir şey olsaydı, yani hemen mi hemen diye çözerlerdi sorun. Düşün şimdi çıplak bir kadın yerine orada kıllı kıllı bir tane abimiz olsaydı protesto eden. Ya o da, tamam Allah ben anı versin anı yapmıyoruz. <gülüyor> tamam diye kapatırlardı her şeyi. Ya şey var ama öyle de dikkat çekiyor Femen. Yani Tabii canım, dikkat çekme şeylerinden oynayalım. bir tanesi o. Yoksa öyle protesto eyle. Onu... Yani. Başka şeyleri olmaz. Tabii Ayrı... doğru şimdi yani çıplak Herkes kadınlar... o kadar nazik davranmaz bu arada şeye. Öyle senin kıllı abilere. Çıplak kadınlar şey oluyor sonuçta Femen sayesinde protesto eylemi. Öbürü donsuz meczup. Ama sonuç olarak kaç de mi? Eee şehirde mi? Nerede bir tane şey vardı. Çıplak gezen bir kadın vardı da biber gazı sıkmıştı polisimiz. Hatırlıyor musunuz? polisimiz zaman yani, yani ne yapacağını bilmediği orada, orada biber kadın, gazı sıkıyor. Aynen öyle. Yani orada kadın ya da erkeğin çıplak olması kıllı abilerimiz olması önemli değil Fahir. Yani demin dedin ya yani. hani kadın olması öyle davranılmaz diye. Cık, yok orada davranılan değil yani davranan dışındır, önemli oluyor. Yani şimdi diyorum ya Oktay. Burada davranan bu adam yani Alman polisi olduğu için ya da işte Rus Putin'in korumaları olduğu için yani bu şekilde. Var. O kılla abiye de aynı şekilde davranırlardı. Zaten böyle bir ...künde pozisyonuna getiriyor onu gördün mü bilmiyorum. Gördüm gördüm yani Kündeye getiriyor orada. Ben bir orada... Femen kadınının ilk defa... ...künde pozisyonuna getirildiğini. Ve de sert zemin. Ama zaten koruma orada kendi oyunuyla altta kaldı. A ve oyun ayakta başladı A zaten. <gülüyor> Putin mi ayakta başladı nasıl? <gülüyor> Putin hep ayaktaydı. bir bize Almanya gezisi meşru oldu diye geziyormuş breh <gülüyor> breh. İşin bre. acı tarafı ben Femen kızlarının... ...siyasi duruşunu da bilmiyorum. Ne çevreci bir hareket mi başka böyle bir... Muhalif e bir hareket oldu... Yani net mesela bu bu şu o, liberal politikalara mı karşılar yoksa genel olarak bir şeyler buluyorlar. Muhalif mi? hareketleri yeri geliyor işte şeylere karşı e, ne derler. Mesela Rusça, üzerinde Rusça evet. e, nokta nokta başkan diye bir ifade varmış. Hadi bakalım ne olur. Yani Putin'e yönelik bir e, ele şey, duruş olduğu net burada. Nokta nokta başkan dedin vücuda sığmadığından nokta nokta başkan mı yazmışlar Yok. yoksa yazmışlar. Bayağı yazılmıyoruz yayınımızda. Yaz, Yazılmızı da musun? söyleyemiyoruz biz şu anda söyleyemiyoruz. Ya da bazen yeri geliyor işte bu ıı, kadınların ıı, fuş ıı, sektöründe kullanılmasından ıı, dolayı eylemlerini yapıyorlar. İnsan hakları temelde. İnsan hakları. Yani, yani. Seks işçiliğini, protesto etmek amacıyla da vardı. Bir evet. hareketleri vardı ben de hatırlıyorum onu. Berlusconi'ye yönelik de böyle şeyler yaptı. Berlusconi'nin canına minnet. Tam Zaten da yapılmayacak adama düşünün. yapıyorlar onlar da ne yani. yapacak bunları kızdırız ya ne yapabiliriz acaba diye düşünüyordur yani. <gülüyor> yani ne anladığından ziyade herhalde Berluskonya karşı yapıldığı zaman diğer insanların ne anladığını hmm. daha çok önemsiyorlardır gibi geliyor bana. Öyle bir durum var. Dün de ama Putin yani e, mutlu bir şekilde Hanover'de oteline dönmüş fuardan sonra. Ben benim fotoğraflardan de otele gitmem lazım demiş. <gülüyor> fotoğraflardan gördüm. <gülüyor> fotoğraflardan gördüm o e, ama yani Angela Merkel'in gerçekten Mahcup olduğu o an kameralarımızdan Kaçmadım Yani ben hep... bundan sonra haberden habere Geçerken böyle yapıyorum. Biraz daha onu coşkulu bir eğlenceli Yaparsan daha çok öpücük, daha güzel Öpücük attı diyorlar ya bir gazetede de öpücük attı Diyor Putin Yok artık. Öpücük atmış olamadı mı o arada kündek Yok öpücük. Yok ya hangi arada neyi gördü nasıl müdahale Etti nasıl arada O kadar <gülüyor> adamın arasından öpücük geçmez bir kere onu söyleyeyim Ama yani. Putin Fahir bu Putin, Geçiriz, Putin, doğru, Putin Fahir Eldefe. Putin Fahir de iyiymiş ya Çetin Fahir mi? duydum. En yavan takma isim. Niye öyle diyorsun abi? Niye niye öyle dedin ki yani? Sana hiç bugüne kadar Merkel Ege desek mesela. Merkel Merkel Ege. Merkel Ege yakışır çünkü sonuçta prenses olmak için bir prensese ihtiyacım yok. Ben kralın kızıyım sloganıyla yaşıyorum. Merkele ben kralın ya. kızıyam. Merkel Ege Ege Merkel Kayacan. Oldu mu? Biraz oldu gibi geldi bana. Oldu oldu Merkel biraz oldu. oldu. Biraz oldu sanki. Ya böyle e, Angela Merkel'in hakikaten şey olur ya hak evde... ödenmez. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten abi, Angela Merkel'in hak ödenmez. Onu ben baştan söyleyeyim de yani o kadın Avrupa'yı sırtladı götürüyor yani. Vallahi hakikaten yemin ediyorum her şeye rağmen bütün sinirleri bozuluyor bilmem Yatsın, ne yapıyorum. Yatsın kalksın ama... Avrupa dua etsin vallahi. Vallahi billahi ya büstünü diksinler ev ülkeyi öyle söylüyor. Bugün maç var kimse konuşmuyor maçı ya. Ya ya işte ya, işte sürpriz bekliyoruz. Neden olmasın falan diye atılıyor bahsi. İnşallah mucize olur demiş ne, evet. ne ne maçı var bugün? Galatasaray Real. Real Madrid Ha bugün mü o maç Ha bugün ya ha yani bugün de. Sandal, hey. Biraz çabuk olmadı <gülüyor> mı o maç ya <gülüyor> Geçen hafta bir hafta Evet bir haftada oldu bitti işte Nege'cim ısrarla çalan bir telefon var Onu ben artık dayanamayacağım bir baksan ya Neşe Hanım arıyor olabilirler Hanım arıyor olabilirler doğru diyor Günaydın efendim Huhu Manjero Maalesef. Alo. Alo Kimle görüşüyoruz bir efendim ee, ben Ceyhun Güneş Ofis kaçtığında konuk olacaktım Onunla ilgili aramıştım ama ama bizim modern sabahları konuk olduğumuz var. Modern sabahlarda dinleyelim sizi. Yaşasın çok güzel olmuş. <gülüyor> Günaydın. Günaydın Ceyhun Bey. Valla ısrarla çalan telefonlara daha fazla kayıtsız Siz kalamadık. Siz ne diye aramıştınız Ceyhun Bey? Ben konuk olacağım, nasıl olacağım falan diye sormak için mi aradınız? Aynen öyle Hava kere... kadar kurula yaptık ben nasıl konuk olacağım diye size soracak Şimdi Fulya'nın şöyle bir gelen konuktan 3-5 kuruş alma gibi bir huyu var Siz Ama onu... gizli bu Yani Hayır. böyle açık açık şey yapmıyor Hayır da diyemezsiniz <gülüyor> Ama hediye tipi bir şey daha çok makbule geçer Yani böyle hani bileyim, Bir ayakkabı olabilir Bir ayakkabı evet özellikle Fulya yani ayakkabı Yani o 250 konu... lira diyor gelen konuğa Siz onu 50'ye bağlarsınız Ya da isterseniz şöyle falan Hani modern sabahlardan alacak mısınız ben sabah konuştum diyebilirsiniz Peki şöyle yapalım. Yarınki konser için bilet versek. Yarınki konser için bilet versek. Fulye'ye mi? Fulye'ye mi bize mi Ceyhun Bey? Vallahi size de olur. Fulye Hanım'a da olur. Biz de biletten Biz Ceyhun Bey. 250 alıyoruz. Ceyhun, Ceyhun Bey, Bey biliyorsunuz wow. OTTÜ e, festivali kapsamında e, konseri var ya yarın. Hı hı. E... Ne zaman bilgileri alalım o zaman sizden Ceyhun Bey. Madem evet. şey yaptık evet. yarın Gen akşam kendi kendi saat kaç. Kendi ağzınızdan alalım boşa gitmesin diyoruz pekala yarın akşam saat 7.30'da OTTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde ne konseri bu? Flamenco konseri, Ceyhun Güneş ve Mavi Siyah Flamenco Topluluğu'nun konseri olacak peki efendim 2004 yılında kurulan ve ilk konserini OTTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde veren grup yine aynı salonda dinleyicileriyle buluşuyor gitarist Ceyhun Güneş'in bestelerini seslendiren gruba dansçı Ana Lanes eşlik ediyor nasıl? Ee, ha, ha. güzel ama Yannes olacak yani esme, yani Evet, ana yani. Evet. Ana Ana Ana, ana, yanes. ana yanes. E, Bey ha. verelim. Neye göre verelim? Bir tane verelim o zaman sizden, sizin kontenjanda Pekala. Ya, yani şimdi siz kendi elinizle evet, şeye de, kadar, söylediniz. ayağınızla, kendi ayağınızla <gülüyor> geldiniz yani. Aynen öyle. Ee, bunu da şey yapmış olalım. O zaman birazdan verelim. Neye göre verelim? Bir sormamızı istediğiniz özel bir şey var mı? Grubun kaçıncı krişanlığı albümü krişanlığı çıkacak? Gelince. Grubun kaçıncı albümü çıkacak diye bir soruyoruz. Ama bu çok kolay. O yüzden bence... Bence o kadar kolay değil Nasıl kolay Ceyhun Bey? O kadar kolay değil. Ben diyeceğim. de biraz ipucu verim falan diyecektim. vallahi benim. ben de hakikaten şimdi deyince 3 mü desem, 4 mü desem, ilk mi desem, ne desem. Yani <gülüyor> gördüğünüz gibi şu anda bu kadar... Mesela ben kağıda baktığım için bana kolay, size kolay, gerisine zor. Bir çift davetiye verelim. Sizin elinizden alsınlar. Sahnede. Aha. Saniye <gülüyor> gelmesin nerede onu şey yaparız girişte. Peki Ceyum evet. Bey teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür Çok abi, sağ, abi. sağ olun. Görüşürüz Görüşmek abi. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça i̇şte kendi ayağıyla durduk yere. <gülüyor> Bir daha Gitti de iki davete 25'ten 50 lira gitti şimdi. Gitti ama yani nasıl fulya fulya öyle tıkır tıkır almasını biliyor evet. biz de yani adamın elinden alırız davetiyeleri. Hemen Adamı Twitter'dan dediğin. soralım. Ceyhun Güneş ve Mavi Siyah Flamenco'nun kaçıncı albümünü çıkıyor diye. Twitter'da hatta o bunu bence Twitter'dan sormuş ya. kadar oldum. çok uzun ya onun yazması yani. o falan. Geçer. Onu buradan <gülüyor> sormuş olalım. <gülüyor> Hadi buradan sormuş olalım. Hemen cevap beğen dinleyicimize de davetiyeyi verelim. Verelim. Telefondan verelim. Ee, telefondan ne verelim. Arasın verelim ya. Aralısın. Arasın arası verelim yani. Yarın akşam saat kaçtı dedi? 7-7.30 yani, gibi yedi çıkarız, buçuk çıkarız dedi. Çarşamba, Biz dedi çarşamba, saat 5 gibi evden çıkacağız <gülüyor> dedi. Evet orada arkadaşlar, gruplar benim kafam karıştı zaten yani. Çok rakam olunca Oktay takip edemiyor. Takip edemedim. Not da almadım. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kime görüşüyoruz hanımefendi? İrem Erdoğan. İrem Hanım hoş geldiniz. Nedir sıkıntınız sabah sabah? <gülüyor> Sıkıntım yok. <gülüyor> niye öyle söylediniz ki? Niye benim sesinizde böyle sesinizde bir şey var? tatlı bir sıkıntı varmış gibi İrem ya Hanım. Ya benim hastaydım geçen hafta. Bir iyileşemediniz ki İrem Hanım. Hep hastasınız, ne hep hastasınız. Ya yani mideniz bulanmazsa söyleyeyim niye iyileşemediniz. Bence bulanır. O Bence yüzden de hiç söylemeyin. <gülüyor> <gülüyor> ne Şu anda bile biraz bulanmaya başladı yani Vallahi. bunu söyleyince. Çeşit ya çeşit şeyler geldi şey yani. balgam çıkaramıyorum. Sorun o Oyundan bir... Ama niye <gülüyor> Aa ne pislik misiniz ya? İlla, ya. illa söyledi ya. <gülüyor> Vallahi söyledi ya. Bilerek üstünüze gitmek istedi böyle Buyurun yiyinince. siz niye aramıştınız bizi? <gülüyor> ya bilet iyi olurdu Hangi bilet bile Hangi olurdu ne bileti? <gülüyor> ne bileti ya? Yok ya olsun. Yok. yani. İyi ki bir balgam dediniz. Allah Allah. Bir mi? Bir mi? <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah ya. Bir kere mi dediniz yani? yani balgam bir kez, iki kere dediniz. Üç kere dediniz. <gülüyor> İnanamadım. Her açıklamanızı bir kere daha da demeye devam ediyorsunuz. Yani balgamda da verecektiniz öyle mi? Evet. evet. Allah Allah. 4 kere de demeseniz mesela <gülüyor> yine bir şansınız olur ama. Dediysem... <gülüyor> Neyse abi. Yerlere... Kaçıncı albüm? Kaçıncı albüm, irehanım? Söyleyin kaçıncı albüm? Üç mü? Üç mü? Maal Maal maalesef. Maalesef. <gülüyor> Cevabı da bilemediniz. Beş kere de dediniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu soru siz ilaçlık yapmış oldunuz. <gülüyor> dediğim balgam sayısı kadar albüm yapmışlar demek istemiştim. Orada hani espiritüel bir yaklaşımla. Onu da yapamadınız. <gülüyor> Onu da yapamadınız. En son be. açıklamanızla beraber. Yürem <gülüyor> Hanım hoşçakalın. Hoşçakalın Yürem hoşça Geçmiş olsun demekten başka bir şey demiyoruz. Elimizden gel. Yani. Daha doğrusu acil şifalar diliyoruz. Maalesef... Ya buna da nasıl acil şifalar? Valla etraf şeye boğulacak ya. Çünkü biriktirmiş kız var veya uzun süredir. Hı, ne yapmasını ne ya. tavsiye ediyoruz. Hı, hı, şöyle boğazını. yap. Evet, e, alç alç. Telefonumuz 213 30, -30 seviyedir dinleyiciler. Kaçıncı albüm diye soruyoruz. Ceyhun güneşin yakında çıkacak albümü. Günaydın efendim. E, merhaba günaydın. Merhaba efendim hoş geldiniz. Yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Pek nezihsiniz buyurun. E, merhaba Tuba hanım. Tuba hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hala çok nezihsiniz. Hemen. Teşekkür ederim. Hemen cevabınızı alın Tuğba. Hemen devamı verin. İkinci albüm. İkinci, İkinci albüm. albüm. Ne kadar evet. doğru bir cevap. Biliyor muydunuz evet. Tuba Hanım, yoksa baktınız mı bir yerlerden? E, biliyordum. Vay Yemin ediyorum. Nereden Duymuştum, biliyordunuz? Evet. Duymuştunuz. Yani bir arkadaşım Clemanko'nun meraklısı. Evet. E, o söylemişti yani daha <gülüyor> ben bir, bir albümleri olduğunu. Sonra anlaşan yeni albümler sizden duyduğum için dedim bu ikinci albüm. Kesin bu zaman. dediniz ikinci dediniz. <gülüyor> Aman evet. demiş Tuğba aklında olsun bunlar bir albüm çıkardılar. Yarın öbür gün <gülüyor> ikincisi çıkacak. Hep, hep bunu hep, bir yere yaz demiş. Hep bu tip konuları mı konuşuyorsunuz Tuğba Hanım o arkadaşınızla? <gülüyor> Yani, Yok hayır yani. <gülüyor> nasıl buraya geldi konu diye ben çünkü hiçbir arkadaşımla onun da üçüncü albüm için ee, konuşma. Yok söyleyeyim. Buyurun. Ee, kendi de gitar çaldığı için Filamanco evgilerini çok seviyor. Kendi indirip de çalıyor o notaları Filamanco'nun. Kendisi seviyor. yaptı diyorsunuz. Ayrıca ilgili olduğu için biliyor diyorsunuz. Yani. Evet evet o yüzden. Peki Tuğba Hanım soyadınızı alalım. Tuba'dan Türk. Can Türk. Can Türk. Evet. evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hanım biz bunu biliyorsunuz bir sorun olursa Ceyhun Bey'den halledeceksiniz artık. Yani biz de yeni tamam. zaten. Ceyhun yani. Bey'in telefonunu vereceğiz. Evet, evet kazandınız. kazandınız. Tebrik ederiz. Tadını, teşekkür artık teşekkür bunun ötesinde bir şey yok. Biz ismimizi biliriz. İyi bilir. eğlenceler size Tuba Hanım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Matchbox Twenty dinleyerek olan sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Heyecanlı dakikalar bunlar bizim için. Çünkü uzun zamandan sonra ilk defa rahat rahat dinlenecek bir şarkı yaptı Matchbox Twenty Our Song radyonumuzdaydı. Olar sabahlardan bugünlük bu kadar. Yarın sabah yeniden sizlerle birlikte olacağız. umarız daha açık bir havanın güneşin altında seslenir sizlere. Birazdan Pulya burada. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.